Ve Bülent Usta. Merhaba, ben Alper Asanoğlu. Normalin sınırlarına hoş geldiniz. Bülent ile sunuyoruz programı. Merhabalar. Bu programda yaşlılığı ele alacağız. Ee... Evet. Yaşlanmayı değil mi? Evet. Ee, yaş almayı değil Bülent. Hani yaş almak <gülüyor> diyorlar ya artık. <gülüyor> o e, nasıl böyle bana garip bir şey geliyor. Bir de hani tuvalete gitmek isteyen insanlar lavaboya gidiyorlar ya. <gülüyor> e, bir de o beni çok e, güldürür. Bir de yaş alanlar güldürür. Ben <gülüyor> yaşlanıyorum ve tuvalete gidiyorum. Bilmiyorum sen nasıl yapıyorsun. <gülüyor> ee, ben... Bu yaşlanmakla ilgili aslında özellikle hiç bir şey okumadan ve üzerinde çok fazla düşünmeden geldim. Spontan bir şey olsun istedim. Çünkü yani seninle de yaşımızı karşılaştırdığımızda ben hani önümdeki yıllar çok büyük ihtimalle arkamdaki yıllardan çok daha kısa. Yani Dünya Sağlık Örgütü her ne kadar 53 yaşı. ...daha genç... ...yaş olarak... Orta e yaş... Değil, 65 gazeteler öyle çıktı... İşte 65... Yani <gülüyor> Dünya Sağlık Örgütü... ...masa <gülüyor> 65'te orta yaş başlatıyorlar ama... Evet. ...yani 53 yaşın o kadar da... ...genç ama... olduğumu düşünmüyorum yani... ...evet yani bir yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün... ...bu şekilde bir... E, ...ayarlama yapmış olması tabii ...onun nedenlerini evet. söylüyorlar ama... ...enteresan çünkü en çok... ...yani günümüzde yaşlılık... ...en böyle ciddi meselelerden biri... ...haline geldi hem yaşlı nüfusun artmış olması Tabii. E, ile ilgili hem de e, yaşlanma ile ilgili korkuların, e, endişelerin e, artmış olması ile ilgili e, ve bununla ilgili de bu sanki böyle bir rahatlatıcı bir şey böyle Gazetelerin neredeyse hepsinde o haber çıkmıştı. Artık 65 evet, yaş evet, evet. öncesi genç falan diye. Herkes <gülüyor> sanki... Yalnız bunun çok daha bambaşka bir şeyi. E, e, programı yeğe döndürmeye e, ben çok e, temayüllü bir insanım. O yüzden sen e, beni sustur ama çok komik bir şey oldu geçenlerde. Geçen sene. E, benim yaş, geçen sene yaşı 17 olan bir doktor arkadaşım var. Halil Bayazıt ondan da dermatolog aynı Bir hastanede. E, benim kızımın da e, sivilceleri vardı. Ona gitti. Halil'e gittik. Halil böyle esprilerin çok büyük bir ciddiyetle yapar. Şey dedi. E, Alper dedi. Korkunç bir haber aldım. Mahvolduk dedi. Hayırdır Halil filan dedim ben. O şey ya Dünya Sağlık Örgütü ergenlik çağını 24'e çıkarmış. Ben gelecek sene kurtuluyoruz <gülüyor> zannediyorum. <gülüyor> yani yaşlılık meselesi. devlette de büyük ihtimalle aslında ee, yaşlılığın bu kadar uzaması konusunda Halil'le aynı korkuları yaşıyor. Çünkü eninde sonunda 65, 66, 67 emekli oluyor insanlar. Yani orta işe girdiklerinde emekli oluyorsa insanlar. Değil mi? Evet. Korkunç bir şey olmayacak mı? Devlet böyle 20 sene, 30 sene boyunca şey yapmak zorunda. Ee, emekli, Ama aslında onunla ilgili e, tam tersi devletin içine gelen bir şey bu. Öyle mi diyorsun? Yani, e, yani mesela daha önce 54 yaşından itibaren bir yaşlılık şeyi vardı 54-65'e çıkarıldı ee, yani at, 65 e, yani emeklilik yaşını da ona göre bu sefer ayarlama gibi ve burada emeklilik meselesi 75'e mi çıkaracaklar emekliliği yani e, şimdi şey olarak bakınca değil mi 75 bu sefer oluyor Or arası. orta yaşlılık evet. Evet. 75 evet. olduğuna göre şey, 68 şu anda İsviçre <Gülüyor> yani emeklilik yaşı erkeklerde 68, kadınlarda 65 ama yani 90'a kadar 100'e kadar varıyor yani hayat ve hakikaten çok ciddi de bir şey. Şimdi hani 100 yaşına kadar yaşamak normal bir şey mi acaba şimdi? Yani biz normalin sınırları programını yapıyoruz ya. Evet buradaki zaten yaşı bu tür böyle istatistiksel şeylerle ya da rakamlarla yaşlılığı, ihtiyarlığı mesela şey olarak da 74 84 arası orta yaşlılık, 84'ten sonra evet. ihtiyarlık, yani evet, çok yaşlılık. Evet. Orada mesela ihtiyarlık, ihtiyar sözcüğünü çok yaşlı olmak olarak evet. e, kavramlaştırmışlar. E, bu, bu programda aslında biraz bu yaşlılık, e, benim mesela ben bunu sana söylemiştim Hı -hı. yaşlılık mı yapsak diye. Aslında önce bir zaman üzerinden... Çünkü zamanla ilgili de bizim ciddi meselelerimiz var. Evet. Ee, onu biraz hazırlanalım demiştim, değil mi sabahleyin evet. ben sana? Evet, evet. Ee, ya... Çünkü hazırlanmadan zaman konuşmak bana zor geldi açıkçası. Evet. Ve yaşlılık bir şekilde herkes eninde sonunda yaşlılık meselesiyle karşı karşıya kalıyor ve ona dair aslında kurulan ya da yansıtılan şey misabine en çok rahatsız eden özellikle günümüzde yaşlılığı böyle bir hastalıkla özdeşleştirilmiş olması. Tabii. Ee, şartların işlemesini engelliyor değil mi? Evet ve sanki bir işte e, demode olmak şey yapmak Hı -hı. değil mi böyle işe yaramaz olmak. Ama bir yandan bütün politikacılar da yaşlı. Evet o da ayrı bir şey. <gülüyor> Onunla mesela yine değiniriz belki gerontokrasi denilen böyle ilk çağlardan bugün aslında böyle yaşlıların hakimiyeti. Mesela yaşlılık e, modern dönemle beraber modern zamanlarla beraber bir problem haline geliyor. Öncesinde ...öyle e, bir problem, büyük bir problem değil. Yaşlı insanlar, bilge insanlar. Belli e, toplumda şeyde ağırlığı olan e, kişiler. E, ama ondan sonra e, gittikçe kapitalizmin e, ortaya çıkmasıyla beraber şey oluyor Genç nüfusa şey yapıyorlar. E, gen, gençli, in, gençliği önemsemiyor Çünkü onlar daha iyi çalışıyor. Yaşlılık demek... ...işte emekli maaşı demek, e, yaşlılıkteki demek, bakım evleri demek, masraf. Evet. E, ve bu yüzden de hep gençlik ön plana genç olmak böyle bir de hale geliyor. Onun dışında he, e, bana e, yani gerçekten yaşlanmanın dışında yaşlı gözükmekle ilgili çok büyük bir kaygı var ya. Hı hı. Yaşlı gözükmekle ilgili olan kaygı da sanki empoze edilmiş bir şeymiş gibi duruyor. Yani e, sistem e, insanların ee, çok fit olmasını, güçlü olmasını, e, enerjik olmasını, dışa dönük olmasını istediği gibi aynı zamanda e, genç gözükmesini de istiyor Ve e, bunu gerçekten de yani böyle plastik cerrahi aslında e, tıbbın en önemli dallarından bir tanesi olan yani plastik ve rekonstrüktif cerrahi yani mesela insanın yani e, Allah korusun diyesi geliyor bir makineye elini kaptırdığında elin parçalanıyor ve o, o eli sapasağlam tekrar e, 6 aylık 1 yıllık bir süre içinde tekrar eskisi gibi kullanabilir hale getiren plastik ve rekonstrüktif cerrahlar şimdi botokslar yapıyorlar e, bu e, kaz ayaklarını e, yok ediyorlar dudakları kalınlaştırıyorlar e, insanların e, yüz ifadelerini tamamıyla yok ediyorlar inanılmaz acayip şeyler yapılıyor ve insanların, insanlardan artık, artık onların kaç yaşında olduğunu anlayamıyoruz bile ve e sana şey oranını vereyim, benim birkaç tane plastikçiler arkadaşım var, onlardan öğrendim. Eskiden hep plastik bu estetik operasyonları sanki kadınlar yaptırıyormuş gibi geliyor, değil mi bize? Hayır, yüzde 55 kadın, yüzde 45 erkek. Erkekler de artık böyle, e, yani yalnızca böyle hani kıllı bir toplumuz biz Türk toplum olarak. Kıllarını aldırmak, ağda yaptırmak için değil, e, mesela zayıf gözükmek için e, en alt kaburgalarını aldırmak gibi. Şimdi şimdi e, daha zayıf olabilmek için akciğerlerini açıkta bırakmayı e, göze alarak en alttaki kaburgalarını aldıran insanlar ne kadar normal kabul edilebilir? Yani evet. düşünebiliyor musunuz? Alt tarafı zayıf gözükeceksin ama akciğerlerini parçalayabilirsin yani bir darbede. Evet ama artık bunlar değil mi biraz normalleşti. Çok normal. Evet. Yani e, diyor ki mesela kadınları ben özellikle botoks falan konusunda kadın arkadaşlarıma sorduğumda ya niye yaptırıyorsunuz? Bırakın doğal kalın yani yüzün doğal olsun. Ya kendimi böyle iyi hissediyorsam niye yaptırmayayım? İyi hissediyorsam bunu yaptırma hakkı. O kadar güzel bir yerden vurmuş durumda ki sistem insanları. Eğer iyi hissediyorsan bunu yaptırabilirsin. Evet. Halbuki eee e, dismorfofobi diye bir ...bizim bir gerçekten çok ağır olan bir hastalık grubumuz var biliyorsun. Yani beden algı bozukluğuyla ilgili ilgili bir şey. Benim ilk tismorofofo bir hastam İsviçre'de şeydi. Finlandiyalı bir kadın, genç 25 yaşında bir kadın. Gülümsemezken dudaklarının aralığı, aralığı değil de dudaklarının köşelerinden... İşte 6 santimlik, 3 santimlik bir şeyle burun ve dudak aralığı arasındaki oranın belli bir yer şeyde olması gerektiğini, böyle olmadığı için de kendisinin çok çirkin hissettiğini ve dudak aralığının genişletilmesi gerektiğini düşünüyordu. Hı. Ve bunu kafaya takmıştı ve e, benim ilk görmem e, bunu hiçbir plastik cerrah ameliyat etmeyi kabul etmediği için intihar girişimde bulunmuş olması. Hı hı. Evet bu böyle bir e, baskı. Yaşlılık aslında e, burada şimdi her yaş döneminin e, yaşlılık böyle şeyi yapmak e, çok doğru bulmuyorum. Mesela bazı benim bir e, terapist arkadaşlarım ve yaşlılığı övgü yapanlar var. Bazıları mesela şairlerde çok görüyoruz çocukluğa övgü yapanlar var. İçimizdeki çocuk. E, gençliğe övgü yapanlar var. Her e, dönemin e, inanılmaz zorlukları mesela çocuk olmak hiç kolay bir şey çok değil. Çok zor bir şey. Ee, ...öyle değil mi? Küçücüksün... Ve ...her şeye böyle aşağıdan bakıyorsun... Evet. ...kendi başına bir şey yapamıyorsun... ...hep birilerinden izin alacaksın... ...hep birileri tabii, tabii. senin karnını doyuracak... ...seni eğlendirecek... Tabii. ...çocuk olmak çok zor... E, ...ergen olmak zaten Başka felaket bir, bir şey... <gülüyor> ...böyle hormonlar fırlıyor... ...beden değişiyor... E, ...kimlik e, nasıl yaşayacaksın... ...nasıl biri olacaksın... ...onunla ilgili bir sürü karışıklar oluyor... E, ...ve yaşlılık... ...yaşlılıkta artık eskisi kadar... Ee, önemin yok, önemli hissetmiyorsun, şeyden e, toplumsal görevlerden böyle geri çekilmişsin, çocukların sana çocuk muamelesi yapıyor. Ee, değil mi senin kararların Hı -hı. böyle, e, hatta şeyler var öyle mahkeme şeyleri var değil mi? Böyle bir şey gerekiyor. Tabii tabii, tabii. Şey tabii, var mı, yerinde mi? Tabii. Böyle kararların böyle ciddiye alınmıyor. Ee, uyum sağlayan. Araba kullanman yasak. Evet, onda böyle başka zorlukları var. Sanırım en böyle şey e, kısmı en keyifli olabilecek kısım o yetişkinlik dediğimiz kısım. Biz oradayız galiba. <gülüyor> o yetişkinlik denilen kısımda da e, kişiler Abi, kendilerini... Abi o zaman kalk gidelim en güzel key zamanımızı <gülüyor> kapalı yerde geçirmek. <gülüyor> en güzel zamanlarını taksitleri, değil mi? Ödemekle kendisini böyle ağır sorumluluklar almakla. Ama sen de bizim almakla... affetti şimdi bir e, şeyle. Değil mi? Yani bir yandan yani en verimli olacağımız zaman e, aslında en böyle e, hor kullandığımız. E, ben hiç taksit zaman. ödemeyecek bir hayat biçimi yaşamaya çalışıyorum. Hı -hı. Yani e, neredeyse kredi kartım e, falan olmadan e, bir, cebimdeki param ne kadarsa e, o kadar e, yaşayarak Böylece e, devletin beni esir almasının e, önüne geçmeye çalışıyor. Evet ama çoğunluk özellikle memur olanlar belli bir ücretle yaşayanlar mecburen taksitle işte kredi kartıyla vesaireyle. Ama Aslında orada de. bütün amaçta içkinlikte ne oluyor? İhtiyarlıkta rahat edeyim. Evet. Yani e, emekli hikayenlikte... maaşına da o zamana şey yapmış olayım. Evimi alayım, şeyimi yapayım, birikim yapayım ve ihtiyarlıkta rahat edeyim. Aslında ihtiyarlılığı da rahat etmemizi sağlaması gereken bir şey var, kurum var. Devlet. <gülüyor> yani bizim ihtiyarlığımızı düşünmüyor, düşünüyor olmamamız gerekiyor. Yani devlet bu yüzden var. Ama devlet denen kurum o kadar da bunu düşünebilecek durumda değilse ya da düşünmüyorsa... O zaman biz kendi gelecek sigortamızı, yaşlılık sigortamızı belirlemeye çalışıyoruz. Çok uzun yıllardır şey değil miydi? Yani çocuklar sigorta, yaşlılık sigortası olarak yapılmaz mıydı? Yani çocuklarım olsun, onlar büyüsünler, bana baksınlar. Evet, ee, böyle şimdi burada yaşlılık meselesi deyince, tabii bunun sosyopolitik vesaire pek çok Hı -hı. şeyi var. Ben mesela Engin Geçta'nın böyle İnsan Olmak kitabında da böyle bahsettiği, olgunlaşma ile... ...yaşlanma arasında bir ki farkı mesela çok önemsiyorum. Yani her e, yaşın, her yaşın yaşamak... E, ...mesela şeyden bahseder o kitapta... ...öyle küçük çocuklar vardır ve çok yaşlıymış gibi davranırlar. Çok ihtiyarlamış çocuklar vardır ya da ihtiyarlamış gençler vardır. Onlardan mesela, dolaylı yoldan aslında öyle demiyor da... söyler. Çünkü onlara baktığında ölümle e, karşılaştığını... ...çünkü o kadar şeye... Odaklanmıştır ki sonuca, sona odaklanmıştır ki yaşından daha olgun olma çabasındadır. Yani o aradaki diyelim bisiklet sürerken gittiğin yolu değil, varacağın yeri düşünmek. Varacağın yeri düşündüğünde bisiklet sürmenin keyfi kalmıyor. Ama o bisiklet yolun kendisinden keyif almak. Mesela onun o tip insanlar olduğunu söyl yazıyordu o <gülüyor> ve günümüzde mesela e, olgunlaşmama... Mesela o tür böyle yaşından çok büyük gözükmenin de engin geçten bir olgunlaşmama, bir çocuksuluk olduğunu aslında hı -hı, söyler. Hı -hı. Bahsettiğin gibi o estetik ameliyatlar, şeyler, işte yaşlılar genellikle değil mi erkek ya da kadın gençlerle beraber, hatta mümkünse genç sevgililer. Tabii, edinme tabii. içinde tabii. Erkekten o genç sevgililik Çünkü... meselesi andropoz deniyor sanırım değil mi artık? Evet. Çünkü böyle genç hisset hissetmek evet. ona dair çok güzel yazılmış romanlar da filmler de var böyle genç Eng hissetmek. Engin Gençten sözünü kesiyor muyum evet. bilmiyorum ama e, yani bitirdin mi yoksa? Devam edelim. Ha, e, Engin Gençtan'ın e, bu e, yaşlılık ve gençlik daha doğrusu yaşlılık e, ve erişkinlik şeyiyle ilgili olarak çok hoşuma <gülüyor> giden bir şey olmuştu bizim bir, bir sohbetimizde sohbetimizle. E, e, erişkinken çocuk ya da işte erişkin yaşlarında e, hayatın akışı dedim, hayatın içindeydim ve devam ediyordum e, daha sonra belli bir yaşa geldikten sonra o hayatın dışına çıkıp kenarda durdum ve seyretmeye başladım ilk başta bana yani e, bunu yapmadan önce bana çok zor gelirdi hayatın kenarına çekilip hayatı seyretmiş o seyretmek sanki ölüm gibi e, gelirdi ama sonra fark ettim ki kenara çekilip hayatı seyretmek de çok zevkli bir şeymiş Evet yani onu e, mesela yaşlığın da kendine göre çok keyifli e, şeyleri var tıpkı çocukluğun gençliğin zorlukları olduğu gibi yaşlığın da zorlukları olduğu kadar bir kere bana göre mesela şöyle bir şey kendim böyle düşündüğümde diyelim Orhan Veli e, kaç, 30, kaç 32 yaşında mı? Çok genç öldü evet, evet vefat etti mesela şimdi 32 yaşında öldüğü için biz gerçekte Orhan Veli'nin nasıl bir şair olduğunu tam olarak nasıl bir şair olduğunu bilemiyoruz. Evet. Ee, eğer hep çok merak etti. 60 yaşına 70 yaşına kadar yaşamış olsaydı kim bilir nasıl belki şiirinde çok başka şeyler yapacak. Abi tabi Melih Evdet Anday ve e, Oktay Rifat'tan daha iyi şiirler yazmıyor muydu garip döneminde? Evet. Ve onlar öbürleri ne kadar müthiş şairler oldular. Vahamvelli kim bilir Çünkü, ne olurdu? Evet. Yani şimdi böyle yarıda bir, otur diyelim 30-40 yaşına kadar bir insanın kim olduğunu, gerçekte ne yaptığını tam bilemiyoruz. Mesela biyografilerde şeylerde okuduğumuzda. Deli mesela senin ne yaptığını, yaşın itibariyle az çok Evet. E, belli. Ne, Neleri söylemeye çalışıyorsun? <gülüyor> ben de, <gülüyor> burada bir yaş ya, tam da şimdi bunu üzerinde bir abi yaş kompleksi. <gülüyor> şey. ee, evet, ya, Beden yaşlısın. <gülüyor> Tabi. Evet. Şek yapıyor mu? Ya. E, mesela senin az çok ne, ne yapabildiğini yazdığın Hı -hı. kitaplardan şeyden serüveninin nerede nereye kadar ulaşabileceğini az Tabii, çok tahmin, tahmin ediliyor. Benimkisini de az çok ama ta, Yok, senin belli de, daha belli de evet bir beş 10 sen içinde belli de olmaz yapıp yapmayacağım şeyler. Yani şunu demek istiyorum. Yaşlılık aslında bir bütünlük şeyi veriyor bize. Değil mi? Bir e, ve hayata anlam yükleme. Mesela Oran Bey'in hayat, Oran Deli oturup düşünemedi. Benim hayatımın anlamı ne? Evet. E, ama bir yaşlansaydı ve dediğiniz dediğin gibi İngin Geçtan dediği gibi köşeye köşeye çekilip hayatına bakabilseydi Belki o zaman hı hı. E, ne yaşadığını, niye yaşamadığını, neyi yaptığını çok daha bütünlüklü bir şekilde kendi hayat hikayesini kurabilirdi, evet, görebilirdi. Evet. Ben sana anlatmış mıydım en, en son sohbetimizi Engin Gençtan'la. Ee, yani Engin Gençtan'la bizim böyle bir yani onun son senelerinde 6 ayda bir filan buluşmalarımız oldu. En son buluşmalarımızdan bir tanesinde. Ee, Margaret Eduras'ın bir kitabını hediye etmiştim ben ona giderken ölümünden dört ay önce filandı buluşmamız ölüm hastalığı diye bir kitap incecik bir kitap onu Oğlum çok sevdiğini bilirim ben <gülüyor> ee, Arbeo Tedrosu çok seviyor şey e, se e, seviyordu ee, o kitap üzerinden değil tabi ama yani ölümde, ölümden konuşmaya başladık terapiden işte varoluş felsefesi varoluş psikoterapinin ölüm temasını e, işlemesinden filan sonra ya dedim Engin Bey ölüm korkusuyla nasıl başa çıkıyorsunuz ...yani 86 yaşındaydı... ...bunu konuştuğumuz durumda... ...ölüm e, korkusuna nasıl başa çıkıyorsunuz... ...o da şey dedi... benimle de öyle konuşuyordu... ...sevgili Alper dedi... E, ...hayattan alacaklı olanlar ölümden korkar... ...nefis bir söz... E, ...tabii ki esnaf hesabı yaparsak... ...benim de 3-5 alacağım kalmıştır ama... ...esas olarak bu hayatta... ...yapacağım... E, ...yapmak istediğim şeyleri e, yaptım... ...ve... E, ...ya görüyorsun işte bastonla dolaşıyorum... E, ...paltomu giyerken sen bana yardımcı oluyorsun... ...yani altıma kaçırmamı mı beklemem lazım... ...birilerinin benim altımı temizlemesini beklemem lazım... ...gitmek lazım zamanı geldiğinde... Dedi. Evet. Bu Göte'nin sözüne hatırlatıyor... ...mutlu insan diyor... ...ömrünün başıyla sonu arasında uzlaşabilmiş kişidir... ...gibi tam, evet, evet, tam sözü... So tam, ...ama uzlaşabilmiş yani evet. yaşadığım... Ve e, Milleniklay'nın mesela bahsettiği gibi yani orada şükredebilmek iyi ki ben bunları yaşadım hı -hı, diyebilmek, evet. e, orada bir pişmanlıklar yaşanmak o kişiyi iyi ihtiyar aslında iyi yaşlı hı -hı, hı -hı. yapıyor çünkü o zaman o hani aksi ihtiyarlar vardı ya da gençleri sürekli emekli albaylar <gülüyor> <kızan, gülüyor> şey yapan <gülüyor> Ee, Bu emekli, bütün emekli albaylar öyle değildir. Değil tabi Ama biz... apartman e, e, yöneticisi olan emekli albaylardan bazı. <gülüyor> Ee, onlar tabii bir şey olarak kullanıyoruz biz bunu. Tabii. Ee, yani yani bir, emekli albayları. Alalım. Tabii canım. Hani, <gülüyor> e, yok biz herhalde davayı açmazlar emekli albaylar. Albaylar şeyi var mı derneği? Olabilir. Her şey, tabii, her şey olabilir. Mümkündü. E, ben e, yani son yıllarda hep Nietzsche çalışıp her şeyde Nietzsche'yi buluyorum ya. <gülüyor> Nietzsche'nin amorfati diye bir terimi var. Çok önemli bir şey. On şey kaderini sev anlamına geliyor. E, diyor ki e, hayatımız diyor mutlaka ve mutlaka aslında hep aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamakta geçer diyor şey e, Nietzsche ve e, bu tekrar e, yani e, hayatını öyle bir sevmelisin kaderini öyle bir sevmelisin ki aynı e, yeniden doğsan hayata gelsen acılarıyla sevinçleriyle iyi ya da kötü yaşadığın bütün şeylerle hayatını aynı şekilde yaşayabilecek Yaşamayı isteyecek bir şekilde kaderini sevmelisin. Bunun olabilmesinin de tek yolu iyi bir yaşam yaşayabilmektir. Bu da e, üreterek yazarak yani şey açısından Nietzsche açısından e, felsefeyi bir yaşam biçimi haline e, getirerek yaşamak e, zaten evet, antik günah merak, felsefesi. Merak, evet. Evet, meraklı olmak mesela meraklı e, yaşlılar. Yani evet. Her zaman genç kalmayı başarabilen, meraklı, duyarlı mesela diyelim Ömer Matra hocamız. Evet tabi tabi tabi. Yani onun yaşlı olduğunu iddia edebilir miyiz? Ee, yok yok. tabi bu programın <gülüyor> devamını istiyorsak, devam etmesini istiyorsak yaşlı olduğunu iddia etmiyoruz. Yani mesela en faydalı. son bir kitabını ben Milliyet kitabaya yazmıştım. Orada <gülüyor> da kitabı okurken... ondaki o heyecan, coşku, yani çok karamsar şeylerden bahsederken bile. Oradaki böyle bir şeyi var, bir coşkusu bir şeyi var. O kadar e, evet evet genç ki yani ee, inanılmaz oradaki... bir ironisi var onun değil mi böyle? Yani e, aslında Çin e, dünyanın e, zamanının tükendiğini anlatırken bile insanın kendi trajedisiyle dalga geçmesi e, şey değildir ya. Yani kötü bir şey değildir. Sonuçta bu yeryüzünü var getiren hepimiziz. E, tabii bu hale getirenlerin arasında en az payı olanlardan birisi Ömer Madre olsa gerek yani. ama kendi trajedisiyle dalga geçerek e, e, bu her şeyi yumuşatabilmekte mümkün. Ya da mesela ben en son ömrünün şeyinde böyle son şeyinde Vedat Türkali ile böyle konuşmuştum onunla böyle Özcan Alperle beraber bir film şeyi için yanına gitmiştik e, inanılmazdı yani o hala yeni bir romanından yeni başlayacağı bir romandan bahsediyordu <gülüyor> ki kulağa duymuyordu. ...çok ciddi sağlık sorunları vardı... ...ülke meseleleriyle inanılmaz böyle... ...şeydi. O güvenden sonra mı... Ee, ...başka bir romandan bahsediyordu? Son o zaman mı? Sonra başka bir romanda... ...başka romanlar da çıkardı. Güven, Çıkarttı mı tabi, güvenden, güvenden sonra? güvenden sonra. Hmm. Ee, Güvende yani... E, şey, ...cinayet aleti olarak kullanılabilecek... ...kalınlıkta. <gülüyor> e, ya da mesela Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın... ...böyle hastanede yanına ziyaret etmiştim... ...birkaç hmm. şair arkadaşlar. Mesela onda da öyle. O kadar... E, Mesel, ...yani o kadar şeyle... ...ülke meseleleriyle yine... ...kendi yaşam coşkusuyla... ...şeyle o kadar güzel şeylerden bahsediyordu ki... ...onun... E, oradaki, ...onlardaki o enerjinin... E, ...ben merakla... E, duyarlılık ...çok ilgili olduğunu düşünüyorum. E, ben e, evet ve tıpkı Ömer Madra'da... Evet. ...ya da diğer şeylerde olduğu ya gibi... ...ya hani e, ...20. yüzyıldaki ya da 21, 20. yüzyıldaki... ...en iyi romanları biliyoruz değil mi biz şimdi... ...şimdi... Sen ne gençsin ama 21. yüzyılın sonuna kadar yaşamayacağımız belli değil mi? Ya düşünsene bütün roman tarihi içinde en güzel roman, en iyi roman ya biz öldükten bir gün sonra basılırsak? <gülüyor> bu başka... Çok bozulurum bas ya. Gerçekten <gülüyor> ...bu en güzel roman şeyi başka bir... Başka başka, şey. tabii, ...ben bilmiyorum tabii. en güzel roman ne... ...nedir ama evet. düşün ama yani... <gülüyor> ...çok iyi bir roman basıldı ya... ...sen ölüyorsun ve çok güzel bir roman yazdı... ...çok iyi bir roman çıkıyor... ...yani mesela ben en sevdiğin yazar... ...yaşayan yazar diyelim ki Orhan Pamuk... ...gerçi o... ...Allah sıralı ölüm veriyorsa... ...ben ondan sonra ölürüm <gülüyor> diyelim... ...ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...gözlükte arkadaşım... Ee, ...biz e, müzik koyalım ...müzik arası yapalım mı... ...tamam o zaman... E, e, ...Biddleston... ...When I'm 64... Dergi. Merhaba, ee, Alper Asanoğlu'yla e, yaşlılığı konuşmaya devam ediyoruz. Alper, ben e, böyle ortaokuldayken e, edebiyat öğretmenim bana şiir kitabını vermişti. E, o şiir kitabında ihtiyarlar baladı diye korkunç bir şiir. Yani nasıl korkunç, çok etkilemişti, çok etkileyici zaten. Ama sanki günümüzdeki o ihtiyarlamaktan ya da yaşlıktan korkuyu çok iyi açıklayan bir şiir. Ve bu yani o şiir okuduğumda yaşlanmaktan gerçekten inanılmaz korktuğumu hatırlıyorum. <gülüyor> Mesela şiir şöyle başlıyor. Onlara ün mü gelir? Bazı ses mi duyarlar? Yumuşak bir kedere ufalır bakışları. İdam mahkumlarıdır aslında ihtiyarlar. Ölüme koşullanmış bütün davranışları. Yorgun öksürükleri oturup kalkışları. Yaşayıp durmaktan gizlice utanırlar. Her gece artık gitmek vaktidir sanırlar. Geçmiş günlerinden bir destek aranırlar. Uysal bir gülümseme teksız danışları, İdam mahkumlarıdır aslında ihtiyarlar. Diye böyle devam eden. Hı hı. Korkunç değil mi? İdam <gülüyor> mahkumu. Ee, evet, böyle, böyle yaşamaktan e, utanıyor falan. Hı hı. Şimdi böyle bir kitap vardı. 83 e, böyle 4 yaşında bir ihtiyarın günlüğü. Norveçli galiba. Şimdi tam kitabın adını... ...her seferini unutuyorum çünkü biraz uzun bir şey... ...orada da ihtiyarlığın... ...ne kadar neşeli, keyifli olabileceğine dair... ...bir e, ihtiyarın tuttuğu günlük... ...ve bayağı bestseller olmuş Avrupa'da hı hı. şeyde... E, ...yani ihtiyarlığı nasıl... Atla, ...anlamlandırdığımız, nasıl yaşadığımız... Hı hı. Ben, ...bir evet. idam mahkumu gibi... ...ya da işte yaşamaktan gizlice utanmak... Hı hı. ...vesaire... Atilla ile biraz abartmış bence... Evet ya şairler biraz abartıyorlar bazen abartarak <gülüyor> fakat bir yandan günümüz insanın aslında diyelim bu şiirdeki o ruh hali şeye çok örtüşmüyor mu? Günümüz insandaki yaşlılık, yaşlanma ben, korkusuyla. E, e, belli bir, bence yaşlanmayan insanlar yaşlılıktan korkuyor. <Gülüyor> yani yaşlandıktan sonra yaşlılığının korkutucu bir şey olmadığını anlıyor insanlar ee, ben e, geriyatrik psikiyatriyle çok ilgili değilim ama e, geriatrik psikiyatri psikiyatri itizası yaparken yapmamız gereken rotasyonlardan biriydi ve e, İsviçre'deki m, şeyde de rotasyonda da benim bir anımı anlatacağım e, Geriatrik psikiyatri yaparken huzur evlerini ziyaret etmek yeri gerekiyordu yani üniversite hastanesinin ...asistan doktorları olarak gidiyorduk... ...oradaki işte... E, ...psikiyatrik rahatsızlığı olan ilaç... ...insanların ilaçlarını düzenliyoruz... ...dahiliyeciler gidiyor, nörologlar gidiyor... ...psikiyatristler gidiyor filan... Oradaki gözlemim şu oldu. Şimdi yani bazen ne kadar yavaş bir şehir olursa olsun aslında ne olursa olsun hayat hızlı akıyor tabii dışarıda. Yani otobüse hızlı binmek gerekiyor, trali, tramvaya hızlı binmek gerekiyor, merdivenlerden hızlı hızlı inmek gerekiyor, migostan bir şeyler alıp satın alırken hızlı hızlı para sayıp almak gerekiyor falan. Yaşlılar buza bu yetişemiyorlar ve dışarıdayken zaten çalışmıyorlar. E zaten hayat onların, onların hızlı akıyor ve Hı. O yüzden de şöyle bir şey yaşıyorlar şehrin içindeyken huzur evinde değillerse yani hayat hızla yanlarından geçip gidiyor ve onlar yavaşlar ve insanları hızını yavaşlatıyorlar. Şimdi huzur evine girmek de hele bizimki gibi doğu toplumlarında yani çocukların kendi anne babalarını huzur evine göndermeleri çok büyük bir ayıp yani değil mi bayağı ciddi bir ihanet ayıp falan gibi kabul edilebilecek bir şey. Şimdi tabii doğal olarak ben de it, yani ihtisasa gittiğimde daha henüz e, işte ikinci, üçüncü, dördüncü yılında yapmış olduğum bir rotasyon bu. Ve e, benim için de çok acayip bir şeydi. Yaşlı anneler, çocukları var bilmem ne bunları bırakıyorlar, batırlar falan. Sonra gidince huzur evine çok acayip bir şeyle karşılaştım bilen. E, şimdi orada çalışan profesyoneller de. Aynı yaşlılar kadar yavaş hareket ediyorlar tamam mı? E, Huzurevi son durak gibi hakikaten yani hani böyle idam mahkumu, e, mahkumu gibi değilsin ama oranın son durak olduğu belli. Yani oradan başka bir yere geçilmeyecek yani orada ölünecek. Ama insanlar böyle ilk 5-6 ay içinde oraya alıştıktan sonra e, şehrin hızından uzaklaşıp bir de profesyonel e, çalışanlarla birlikte her şeyin yavaş olduğu bir dünyada inanılmaz yeni bir hayat başlıyor biliyor musun? E, yeni aşklar nasıl yeni aşklar? Ha, 95 yaşında adam e, gencicik bir kız gelmiş mesela 78 yaşında aşık oluyor ona e, yeni gelen e, genç çıtıra <gülüyor> ve nasıl aşklar yaşanıyor nasıl güzel dostluklar kuruluyor ve o kadar e, keyif ve mutlular ki hastalıkları yani hastalıkları tedavi edilebilen yani, daha e, bir şekilde sağlıklı olanlar. O yüzden aslında tam da senin söylediğin şey demin dediğin ya, yani nasıl baktığınla çok alakalı. Nasıl baktığımızda alakalı ama tabii ki İstanbul gibi bir kaotik bir şehirde 93 yaşımızda mesela e, bir yerden bir yere gitmeyi, tahul etmek, karşıdan karşıya geçmek ya yani biz karşıdan karşıya geçene kadar yeşil kırmızıya döner zaten filan e, devletin ...yaşlıların kendilerini normal hissedebilmesi için... ...çok fazla şey yapması lazım. Bana biraz öyle geliyor sanki. Evet. Ee, de, tabii bir yandan da toplum olarak... ...mesela ben yaşlı değilim ilk ...aklıma gelen şeylerden biri... ...Hanike'nin bu Amor... E, ...Aşk filmi. Hı hı. Orada e, değil mi iki böyle... ...ihtiyar... E, ...ve ikisi de böyle işlerinde çok... E, ...başarılı... E, ...kişiler... E, ...evde tek başlarına terk ediliyorlar. Çocukları çok onlarla ilgilenmiyor, Hı -hı. çok şey yapmıyor. Ve orada onların yaşadığı zorluklar... ...hem e, kadın böyle çok e, böyle ağır hasta, adam ona bakmak zorunda... ...ve ona bakarken bir taraftan hem geçmiş günlerini sorguluyor... ...orada böyle çok sert bir şey de vardı. Hı -hı. Mesela ben şeyden e, çok kendi adıma çok böyle rahatsızım diyelim... ...ihtiyarlarla ya da yaşlılarla ilgili çocukların tavrı... Genellikle onların ne istediklerinin, onların arzularının bir önemi kalmıyor. Hı hı. Ee, ve hep onlara bir çocukmuş gibi e, davranılıyor. Evet. Çok böyle... Sabırsız davranılıyor. Sabırsız davranılıyor ve onlara bir yükmüş gibi bazen evet, hissettiriliyor evet. o yavaşlıkları hı hı. ya da şeyleri. Öf deniliyor, öfleniliyor, öfleniliyor Hakikaten hı. öyle. Ya bunu çocuklar... Belki de herhalde erişkinlerin, sen şimdi bunu söyleyince benim direkt bizim yaşadığımız, kendi ailemin içinde yaşanan bir şey aklıma geldi. Yani e, Yağmur benim oğlanı biliyorsun, e, buralarda dolanıyor ya şimdi, şimdi 14-15 yaşında ama 4 yaşlarında filanken anneannesine, yani bunu onun 4 yaşındayken düşünmüş olması mümkün değil. Bir şekilde biz hissettirmiş olmalıyız bu saçma e, şeyi ona. Geldi herkesin ortasına döndü anneannesine şey dedi, anneanne sen ne zaman öleceksin? Yani bana gelip sormuyor annesine, sormuyor ablasına sormuyor ama anneannesine soruyor. Biz demek ki hiçbir zaman için hani kadıncağız da böyle yaşlı bir kadın filan da değil ama aramızdaki en yaşlı insan. Bir şekilde demek ki ona geçici olduğu muamelesini artık gidiyor olduğu muamelesini yapmışız ki 4 yaşında bir çocuk e, onun e, <gülüyor> öl ölmeye yakın bir e, yaşta olduğunu e, düşünmüş olsun. Çok enteresan yani bunu e, senin benim gibi özellikle bu, bu alanda profesyonel psikoloji, alanında prof profesyonel çalışan insanlarız biz. Böyle şeyleri yapmayacağımızı varsayarız. Demek ki yani ben de belki de e, farkında olmadan böyle bir şey yapmış olmalıyım diye düşünüyorum. Çok enteresan aslında. Evet, orada bir taraftan bana şey gibi geliyor. Böyle yaşlılar öyle davranıyor olmak. Mesela yaşlılar da kendileri o bahsettiğim o eğlenceli günlük ...yani kitabın adını... Hı hı. E, ...şimdi gerçekten hatırlamıyorum... ...orada şundan bahsediyor... ...ihtiyarların, oradaki yaşlıların huzur evinde... ...ilk yaptıkları şey... ...bir gazete elini aldıklarında... ...ölüm ilanlarına bakmak <gülüyor> ...ve oradan böyle... ...içten içe keyif almak... ...yani onlar çünkü ölmediler... Evet. evet. ...yani ölüyor ölenlerle ilgili... ...şeye bakıyorlar... ...şimdi e, gençlerin de yaşlıları olan davranışında... ...onlar yaşlı değil... Evet. E, ...ve onlara mesela şöyle şeyleri çok rastlıyoruz... ...çok kilo almışsın... Çok yaşlanmışsın görüşmeyle. Falan. Evet, evet. Ya da tam tersi, o oh, hiç değişmemişsin... Falan. Hı hı. Böyle bir bildirim, geri bildirim verme ihtiyacı, ihtiyacı. böyle bir karşılaştırma yapmayı orada hı hı. böyle hasetten kaynaklı bir şey var, bir haz, bir tatmin duygusu da var. Eğer belki. karşı taraf yaşlanmışsa... senin saçların dökülmemişse falan... böyle bir evet. şey değil mi? Bir, orada biraz öyle bir şey de var, bir anda. Şad mı, mi var orada yani? Başkasının <gülüyor> yaşadığı bir zarardan keyif e, alma. Bu oluyor, var. Evet. Yani bu farklı farklı çok masum şekilleri de var. Hı -hı, Hiç masum evet. olmayan e, yönleri de var. Fakat sanki bunu da bir yandan da o kişi zamanında bir otoriteydi. Ve şimdi ona böyle çocuk gibi davranıyor olmaktan belki gizden gizliye bir şey de var. bir Gizli bir intikam diyor ki. Ya hani demin çocukken e, nasıl, ne kadar şey olduğumuzu... E, e... Yani Alfred adlar şey der ya yani aşağılık kompleksine sahip olmak çok doğal bir şeydir çünkü hepimiz çocuk olduk ve çocukken e, senin biraz evvel söylediğin gibi inanılmaz derecede ilişkilere bağımlıyız hiçbir şey yapamıyoruz her şey için izin almak zorundayız bir kere küçücüyüz, yani e, hep bir şekilde ...başkası bizden daha güçlü filan... ...aşağılık kompleksinin oluşmaması diye bir şey söz konusu değil... ...hakikaten böyle baktın. ...yani Alfred Adler'in Adleriyen psikoloji <gülüyor> açısından baktığımızda... <gülüyor> ...belki de e, insan yaşlılara yaptığımız muamele... ...kendi yaşlılarımıza... ...ailemizin kendi yaşlılarına yaptığımız muamele... ...bilinç dışı bir intikam e, duygusuyla da... Evet, pek e, ...olabilir. Çok, pek çok şey var ya da tam tersini... ...bırakıp gidiyor olmasına duyulan bir öfke... ...çünkü yaşlanıyor ve gidecek... ...ve belki o gidiyor olmasına... ...değil mi bir öfke? Evet. Çünkü yani orada çok başka şeyler de orada... E, bana dışında. bunu nasıl yaparsın meselesi... ...ölen insanların arkasından evet. söylediniz değil mi? Tabii. Sanki bana yapmış gibi. <gülüyor> böyle bir yandan şimdi yaşlılığın o şeyi... E, ...pek çok şeyi var tabii böyle... ele alınacak ama Türkiye'de... E, ...huzur evlerinde böyle bir... ...psikolojik destek veriliyor mu... ...ya da bu tür böyle farkındalık e, seminerleri yapılıyor mu... ...yeterince yapılıyor mu bilmiyorum. Benim bildiğim çok sınırlı... İyi bilin, çok sınırlıdır yani. Ya da yaşlılarla çalışan psikoterapist <gülüyor> sayısı nedir? Çok az. E, çocuklar <gülüyor> ve ergenlere mesela... <gülüyor> ...çünkü neden? Çocuk ve ergenlere daha Geleceği çok şey Tabi ayrılıyor. Çünkü onlar evet geleceğe yani bir işleve sahip olacak... ...ama yaşlı birisine psikoterapiye bütçe ayırmak <gülüyor> e, değil mi? Sanki böyle gereksiz bir şeymiş gibi tabii, durabiliyor. Tabii. O yüzden de çocuk ve gençlerin şeyleri daha yüksek. Yani psikoterapist çalışanı da daha yüksek. Tabii tabii anlamda. çok az geriyatik psikiyatrist vardır. Mesela bu Alzheimer meselesine ee, ne diyorsun yani o direkt doğrudan yaşlılıkla ilgili bir şey olmamış olsa da yani işte e, yaşlılarda da demans yani hani Alzheimer demeyelim doğrudan ama yaşlıların artık unutkan e, olmaya başlamaları ama gün e, şeyi unutmaları yakın geçmiş unutmaları yakın geçmiş unuttukları içinde de e, hatırlayamadıkları içinde odaklandıkları nokta daha çok hep geçmiş oluyordur. durmaksızın geçmişten konuşmak şimdi, ve geçmişteki e, anılardan konuşmak. Şimdi ben mesela böyle çok uzun zamandır aslında ihtiyarlarla ya da yaşlılarla mesela benim gaz yazılarımda da ihtiyar balıkçılar vardır. Onlarla hı hı, sohbetler hı. vardır. Ve çok severim hı hı. onlarla sohbet etmeyi. Çünkü onların böyle o bütünlüklü o yaşam hikayesi kendileri, kendi hayatlarının hikayesini yeniden oluşturma çabaları benim çok hoşuma evet. gider. Ve orada e, iyi ihtiyar, ihtiyarlıkla ...ihtiyarlığı en iyi e, düzenleyecek şey aslında o hikay hayat hikayesini oluşturabilmek. Hı hı. Bütünlüklü bir şekilde. Negatif bir durum var ortada değil mi? O hayat hikayesini düzgün bir şekilde yazmak. Evet, düzgün bir şekilde oluşturduğunda kendisini hayatın bir yerine ait hissediyor. Hı hı. Eğer oluşturamadığında ki biraz psikoterapi orada devreye giriyor. Bu herkes için geçerli elbette ama özellikle yaşlılıkta. Hı hı. E, o zaman rahatlıyor. Yani ben şunları şunları yaptım. Benim hayat hikayem böyle. Ben de çocuktum, ben de gençtim... ...bunları yaşadım hı hı. ve sonra şimdi buradayım işte ve yapıp ettiklerim şunlar evet. diyebilme... ...o hikayeyi böyle bütünlüklü bir şekilde oluşturabilme... ...o e, bütün oradaki depresyon, yaşlılık depresyonunu ya da oradaki kaygıları ve çok öde, ölüm korkusunu... <gülüyor> e, ...ciddi oranda böyle azalttığını dair çok hı hı. E, çalışma da var. Hı hı. Çünkü e, böyle zaman dediğimiz şey aslında... Bir, bir de şey bu son hatta Garcia y da bahsetmiştim. Javier Marías'ın e, bir Bütün Ruhlar diye bir romanı çıktı. Orada e, o kitapta Will diye bir bahsediyor. Mr. Will, Bay Will diye birisi. Hı hı. 90 yaşında senin dediğin gibi e, muhtemelen Alzheimer. E, çünkü bir gün uyanıyor 1917 de sanıyor kendisini. <gülüyor> bir gün uyanıyor 1942'de hı hı. sanıyor. Ee, ve bir gün uyanıyor o, o romanın başında da 62'de 1962'de uyanmış ve karısını daha yeni kaybetmiş hı hı hı. fakat Mr. Bean'in böyle konuşmalarında o kadar şey var ki oradaki ya da yazarın anlattığında o kadar huzurlu kendisiyle barışık ee, mesela karısının öldüğünü düşündüğü yeni öldüğünü düşündüğü o günün sabahında hı hı. kravat takıyor iki defa hı hı. onu hiç daha önce kravatlı görmüyor bir kapıcı evet. yani Havya Marius'ın anlatıcısının yaşadığı hı hı hı. apartmanda bir kapıcı ve oradaki e, şeyden bir memnuniyet mesela şöyle bakmıyor. Hatta o yazıda da bir yazar, benim tanıdığım yazar. E, ölmeden evvel ölmesine çok yakın kalıp ama şey demişti. E, Bülent demişti. Keşke daha çok sevişebilseydim. <gülüyor> mesela gözü arkada. ama mesela... Hükmet de keşke daha çok aşk için yazsaydın demiş. <gülüyor> evet. Ama mesela Mr. Will için böyle bir şey söz konusu değil. Evet, Alzheimer karı... sayesinde diyorsun. Ee, Alzheimer sayesinde mi artık bilmiyorum. <gülüyor> Kendisiyle barışık yaşadıklarından <gülüyor> memnun. Böyle e çünkü öleceğini eden. düşünmüyor ki. Alzheimer'lı. <gülüyor> çok acayip bir şey. yani Öleceğini bilmeyen, bilmediği bir hale dönüşüyor. E, bu arada... E, ...çok alakasız bir şey söylüyor gibi olacağım ama... E, ...hani yaşlar hep şeyi... ...yaşlandıkça... ...daha doğrusu yaş ilerledikçe... illaki ki yaşlanmak da gerekmiyor onun için. Yaş ilerledikçe... ...ya gençlik çok bozuldu, dünya nereye gidiyor... ...hayat bilmem ne falan... ...işte çok oldu ya bununla ilgili ben bu e, Gılgamış destanını e, ile ilgilendiğim bir e, arada Sümer tabletlerinden bir tanesinde tabii Sümerci okumuyorum yani çevirdim okuyorum. <gülüyor> Sümer tabletlerinden bir tanesinde yaşlıların yazdığı bir yaşlı bir adamın yazdığı bir şey var. Diyor ki gençlik çok bozuldu, dünya nereye gidiyor? <gülüyor> e, e, i̇şte dejener oldu. Ya altı bin yıl önce aynı hikaye. Nasıl bunu nasıl açıklarsın? Diye. Bu çok basit aslında şeyi. Bu siyasette de sanatta da mesela yine benim tanıdığım başka bir yaşlı bir yazarla konuştuğumda. Bana şey demişti ya Bülent bu yeni şairleri o sırada ben bir şiir kitapları da editörlüğünü yapıyordum. E, ben anlamıyorum bir getirsene bana kitaplarını demişti. Hepsini götürdüm şiir kitaplarını okudu okudu okudu hiçbir şey anlamadım dedi. <gülüyor> ben e, bundan ve ona şunu dedim kesinlikle inanmıyorum hiçbir şey mı? Yani hiç. anlamak istemiyor. Mesela benim öyle tanıdığım... ...başka böyle yaşlı arkadaşlarım... ...mesela bilgisayar açıp kapanımı bilmiyorlar. Evet, hiç beni, nasıl gelmiyor. Ve arıyorlar mesela. Gecenin vakti mesela psikiyatrist bir arkadaşım, dostum. Arıyor. Bülent bunu işte Safari'den şeye, Twitter'a giremiyorum. İşte boş sayfa. <gülüyor> Diyorum. Yani orada mesela ben zannetmiyorum... E, ...çok iyi İngilizce biliyor. Çok iyi Hı -hı. tıp harika biliyor. Psikanizi çok hakim. Bir sürü şeye çok hakim... Yani orada... Program bittikten sonra söyleyecek misin bana? Evet, Safari'i... <gülüyor> e, tabii ki söylemeyeceğim. <gülüyor> Safari'in açamayışının şeyini... E, ni ...ben başka şey... ...kabul etmek istemiyor. Evet, yani evet. öğrenmek istemişse o... ...diğer şa şair de... etmek... ...yaşlı şair de istemiyor. Çünkü kabul ettiği anda yazdığı bütün o şiirler... ...değerini kaybedecek. Yani evet ya bunlar da ne güzel şiirlermiş... Evet. ...dediğinde... ...kendi yazdığı şiirler... ...önemsizleşmeye başlayacak... ...çünkü onu aşan bir şey var... ...onu aşan şeyi... E, ...kabul etmemek, almamak... ...ve bu da direnmek... ...bu da şeye benziyor... ...yine bir arkadaşımın ananesiydi galiba... ...şeyden... E, ...evden bir koltuk atılacak... Atamıyor... ...attırmıyor kadın mesela... 80 küsür yaşında... ...çünkü o koltukla bir özdeşlik kurmuş... Tabii. ...bir gün onu da atacaklar... Hı hı. ...yani o koltuk devri bitti... ...ve gidecek yerine yeni bir koltuk gelecek... Bu bunun e, tabii başka nedenler de olabilir ona yüklenebilecek anlamlar ...müthiş kavgalar çıkartıyor evet. attır attırmıyor kontuğu evden. Ee, evet ben bir umut yetimi olarak da açıklıyorum birazcık bunu. Ee, yani gençken bizi kandırdılar biliyorsunuz hayat güzel olacak ileride falan büyüyeceksiniz çok güzel hayat yaşayacaksınız filan. Ee, e, ...belirli bir yaşa geldikten sonra görüyoruz ki bu çok kocaman bir yalanmış... yani okula gidelim ders çalışalım. Ee, sonra bir mesleğimiz olsun, çok çalışalım falan diye bizi kandırmışlar. Öyle yani şey. değişen bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bernard Tarsil biliyorsun şey de, çalışmak sandığınız kadar büyük bir erdem değildir. Ee, ve şeyde de konsantrasyon kamplarının girişinde de çalışmak özgürleştirir evet. yazar... Hiç böyle bir şey yok. Umut, umut gitmi gibi geliyor bana. Yani biraz böyle, biraz günümüz gençlerimiz öyle kandıramıyorlar artık. Öyle şey, mi? Evet. Çalışmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Başka şeyler olması gerekiyor, başka vaatler olması gerekiyor. Bunun nedeni de şu olabilir mesela, diyelim bizim cumhuriyet şeyini düşünürsek eğer... ...bizim e, babalarımız, dedelerimiz falan... ...böyle büyük fedakarlıklarla kendisini ülkeye tabii, değil mi? şeye tabii, evet. böyle çalışıyorlar. Tabii, tabii. Mutlu yarınlar için. Hatta evet. öyle şarkılar falan da var değil mi? Mutlu <gülüyor> yarınlar. Aa, ne çok kimin de o ya. Yani? <gülüyor> Fakat artık şimdi kimse... geçmiş ya... onu çalsaydık. Mutlu yarın peşinde, değil. mutluluğu şimdi istiyor. Hı hı. Yani hemen böyle şimdi. tabii bir fedakarlıklar evet, yapayım. Abi. Hayatımı bir şeye adayım, cumhuriyete adayım ya da bir davaya adayım. Daha çok, değil mi? Eğer bir şeye evet, adıyorsam da hemen şimdi istiyorum Şimdi onu. istiyorum. Evet. Böyle çalışıp şey yapıp bir yerlere gel. Gelmek. Benim kızımın okulunda, benim kızımın okulunda ne olmak istiyorsunuz büyünce diye bir şey yapılmış. Ee, anket yapılmış. Acıkara ne olmak istedi istiyorlar biliyor musun insanlar ünlü <gülüyor> <gülüyor> Hayır ne olmak istiyorsun e, ünlü işte Evet yani... <gülüyor> Ben de çok duyuyorum onu mesela başarılı olmak istiyorum o, evet. ne hangi konuda bir şey değil evet. en başarılı yok başarılı da değil en başarılı en başarılı olmak evet. istiyorum bu ünmiye yakın Tabi tabi bir evet. şey Yani, ee, yani... Ne ama yani sen ne yapmak istiyorsun? bunun cevabı değil ki anlamıyorsa orayı farkında mısın çok enteresan yani ünlü olmak istiyorum diyor. Evet. Sen zaten bir şeyi çok iyi yaparsan bir şekilde o başarı getirecektir e doğal olarak senin o alanında tanınacaksın da yani falan. Bir şeyi çok iyi yapabilmek için de o şeyi arzulamak, arzulamak, merak etmek, yapmaktan evet merak etmek, öğrenmek, şaşırmak. çalışmak. Abi çalışmak yani. Çal ama illaki. Ee, Ama iş, çalışmak yüceltmek değil, değil. Evet. Arzunun sonucunda sen çalışmış tabii, oluyorsun zaten Tabii tabii, tabii. Yani o Çalışmak merak... için çalışmak değil Değil. Evet. Bir arzunun evet. peşinden gidebilmek Aynen gibi. öyle Arzunun o, Arzun o nesli bir nesne bulabilmek deyip sana Lakan'dan <gülüyor> bir pas atayım evet. diyorum <gülüyor> Ki sen lakancıları çok seversin lakanı. <gülüyor> Bu laf çok hoşuma gidiyor Arzunun nesnesine ulaşamamışsın eee evet, bu zamanla ilgili şimdi zaman böyle zamanımız e, azalıyor 4 dakika işaret ediyorlar görüyor o, musun o ya e, zamanı ben dedi. de daha Boreas'tan hemen e, hemen gir, hemen gir o zaman ya Bores'den şöyle yani yaşlılık ve anlam Hı -hı. meselesi yani zamanın iki ayrı işlevi var mesela Paul Ricœur'ün e, ortaya attı, bu zaman ve anlatı meselesi onun bir kitabı var öyle hatta Mehmet Rifat çevirisiyle çıkmıştı. Boreas rüyaları şöyle şey yapıyor hayal ediyor bir kitabında. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zamanın aynı anda olduğu. Peki aynı rüya dediğim şey aynı anda bir şeyi görmek. Yani tanısal bakış. Aynı anda bir şeyi gördüğümüzde nasıl görebilir miyiz? Anlatabilir miyiz? Anlattığı şeyin de oradan doğduğunu. Boris. Hmm. Yani Enteresan. mecburen yani rüyaları aslında aynı anda geçmişi, geleceği ve şimdi aynı anda gördüğümüzü. Bu yüzden bu kadar hızlı, oradaki zaman kavramının farklı olduğunu ama onu anlayabilmek, idrak edebilmek için e, geçmiş, şimdiki ve gelecek diye onları bölmek zorunda kaldığımızı. Evet, rüyaların görülme süresiyle anlatılma süresi farklı çünkü. Evet. Tabii. Yani <gülüyor> Bores de muhtemelen o şeyden böyle yola, e, yola çıkarak söylüyor ve anlamlandırma kısmı rüyadan uyanmak gerekiyor. Bir yaşlılığı belki o anlamlandırma kısmını Değil mi? Rüyadan uyanmak demek rüyadan, yaşlanmak demek. değil mi? Sanki biraz öyle. <gülüyor> o anlamı, o yaşamın anlamını hissedebilmek, <gülüyor> hissedebilmek. Güzel bak, Bu güzel bir şey oldu. <gülüyor> güzel söyledin. Yani e, rüyadan uyanmak demek yaşlanmak. Ama illaki bu rüyadan uyanmak demek yaşlanmak deyince illaki üzülme alı kötü bir şeyi şey yok. Değil. Evet. E, o rüyayı anlatıyorsun. Tabi sonra onu hı. anlatacaksın ve anlamlandırıyorsun. Hı -hı, bir hı -hı. sır var elinde. O yola çıkarak elde evet. sır var. Yalnız tabii hayatın sırrına e, ermek değil. Yani o kadar büyük bir laf etmiş olmayalım ama hani kendi hayatımızla ilgili bir anlam, bir bütünlüğe ulaştıktan sonra e, buna sahip olduktan sonra da ölmek de o beyne çok yazık edilmiş gibi geliyor bana. O yüzden yazmak ve anlatmak yani kalıcı hale gelmesini sağlamak yani bu beynimizin içinde ne varsa yazıya dökmenin çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. evet. Ve e, tabi bununla ilgili şeyde çok tartış var. Öyle otobiyografik eserler, evet, evet, şeyler evet. de. Olsun çok... zaten ya. Değil mi? Evet. Tabii. Evet. Son iki dakikamızda böyle biz zaman şeyi sıkıştırınca aslında anlatacak çok şey var. ihtiyarlık yaşlılık üzerine. Borges ee, şeydi. Hani bir 90... Kütüphane kitabı çok sever ya. Sen söyleyince Borges'ten şey aklıma geldi. Sözünü kestim ama şey adam e, biliyorsun 90 bin e, kitaplık bir e, kütüphanenin başına geçirilir yaşlılığında ve kör olur e, yani e, kör olduğunda 90 bin kitapla e, bir arada olmanın trajedisini ironisini anlatır Borges bir e, yazısında e, hakikaten de e, sıkıntılı bir durum yani evet. 90 bin kitabım var ve okuyamıyorsun evet doğru böyle son bir dakikada yani şunun altını özellikle çizelim eee ...Eycizm denilen bu yaşçılık dediğimiz şey... ...günümüzde çok ciddi bir sorun... ...özellikle de yaşlılarının nüfusun arttığı bir zamanda... ...bir tür dışlanma, yalnız bırakılma... ...terk edilme, görmezden gelinme gibi bir anlama geliyor. Ee, ve buna dair senin de dediğin gibi... ...devletin, sivil toplum kuruluşlarının vesairenin... ...bu konu üzerinde... ...farklı bakış açılarını Hı -hı. gündeme getirmesi... Şimdi... ...yaşlılık meselesine başka bir e, şey bakış Aç, açısıyla. Yani yaşlanmanın kötü bir şey olmadığını net olarak bilmeliyiz. Evet. Yaş almak filan değil. Yaşlanmak korkmayalım ihtiyarlamaktan. O dönemin kesinlikle kendine özgü çok güzel bir şey var ve insanlar e, yaşlanınca sevişilmediğini filan zannediyorlar. <gülüyor> Öyle değil. Yaşlılar çok güzel sevişiyor <gülüyor> Evet bu sevişmeyle e, şeyle kapatıyoruz. Bir dahaki programa görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Normalin Sınırları Klinik Felsefe Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta